Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Subhanallah ve ve la ilahe illallah Subhanallah ve ve la ilahe illallah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alemin Rabbi olan Allah Teala ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme. Ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Bugün Allah nasip ederse inşallah kardeşler, geçtiği derslerde de geçen hafta da hatırlattığımız gibi Ehl-i Sünnet ve Cemaat kavramının üzerinde duracağız. Belki bunu bir iki ders veya üç ders halinde işleme durumu söz konusu olabilir. Ehli sünnet vel cemaat kavramından kasıt nedir? Ve ehli sünnet vel cemaatin hususiyetleri, özellikle diğer sapık fırkalardan farklı olarak kendine has olan ayrıcalıkları nelerdir? İnşallah bu hususları işlemeye devam edeceğiz neden özellikle Ehli sünnet ve cemaat kelimesi üzerinde durmuş olmayı gerekli gördük dersek bunun için temelde iki tane sebebimiz var Bunlardan birincisi kimilerinin ehli sünnet ve cemaat kelimesini ya da kavramını sanki sonradan ortaya çıkmış ya da sonradan oluşmuş bir yapılanma, sonradan meydana gelmiş bazı fırkalar gibi zannetmiş olmaları ve ehli Sünnet ve Cemaat'e tabi olmama durumunda da hakta olabilme düşüncesini savunmuş olma yanlışlıkları. Bu birinci temel bakış açısı, daha doğrusu temel ihtiyacı gerektiren durum. İkincisi ise, Ehl-i sünnet ve cemaat kavramı içeriği boşaltılmış, mahiyetinden kendisi soyutlanmış ve niceliği ve niteliği hakkında insanların isminden başka bir şey duymadığı en sapık ameli fırkalardan ya da yapılanmalardan, bidatçilerden ve bidat amelleriyle meşgul olanlardan tutun da İtikadi olarak bile en büyük sapıklığa düşmüş olanların bile herkesin kendisini kendisine nispet ettiği bir kavram. Ben ehl sünnet ve cemaat değilim diyen yok. Hani herkes Kur'an ve sünnet diyor da, yani bu nasıl bir Kur'an ki Allah'ın Resulü Aleyhi Vesselam zamanındaki bütün Müslümanları birleştirirken, bugünkü de çok farklı bir şekilde, neredeyse kendilerini düşman addedecek kadar fahırlaştırabiliyor. Ona soruyorsun o da Kur'an diyor. Öbürüne soruyorsun o da Kur'an diyor. Kur'an da sünnet. Ama bunların hepsi kelimeler yukarıda uçuşuyor. Yani Ehli sünnet ve cemaat kavramı da aynı. Biz diyoruz ki misal şu amel Ehli sünnet ve cemaatten insanı dışarıya çıkaran bir durumdur. O da bize Ehli sünnet ve cemaatin dışında diyor. Yani Kelimeler böyle havada uçuşuyor. Fakat bu kelimelerin içini doldurup da şöyle masanın üstüne koyup haydi bakalım dediğiniz zaman işte o zaman renk verecek. Dediğimiz gibi birçok idatvari amel işleyen fırkalar da var. Onlar da ehli i sünnet ve cemaatiz diyor. Sufi ekolun belki en tehlikeli şirk boyutuna düşmüş olanlarından tutun da Siyasi olarak bir takım çizgiye sapmış olup kafirlerle işbirliği içerisine giren, küfür sisteminin angacı olmuş, küfür sisteminin her türlü şartlarına boyu eğmiş Allah'ın adını dahi zikretmekten uzak kalmış olanlar bile hala ehli Sünnet ve Cemaatiz diyebiliyor. Bu nedenlerden dolayı ehli Sünnet ve Cemaat kavramını inşallah işleyeceğiz. Kelime olarak bunlardan neyi kastediyoruz ve sonra ehli sünnet ve cemaat kavramı ilk defa kim tarafından kullanıldı, gelişimi nasıl oldu, bu gelişimi içerisinde hangi alanda kullanıldı, bütün bunları ne yapacağız, işleyeceğiz ve ehli sünnet ve cemaatin ayrıcalıklı özelliğini inşallah dile getireceğiz. Böyle bir şeye niye ihtiyaç duyuldu? Önce bunu ifade etmek durumundayız. Yani ehli sünnet ve cemaat kavramı peygamber aleyhisselatü vesselam zamanında, sonradan kullanıldığı kadar sık kullanılan bir şey değil. Bunu biliyoruz. Peki sonradan niye gereksinim duyuldu dersek, buna ihtiyaç şüphesiz vardı. Bunun için Allah'ın gönderdiği peygamberlerin insanlara emanet bıraktığı vahyin ona inananlar tarafından başına gelenleri dikkate almak zorundayız. Kastım şurası. Daha önce de hatırlarsınız ifade etmiştim. Hz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını ne Firavun ne Firavun'un yaverleri ne Firavun'un peşinden gidenler ne de doğrudan kendilerini küfre nesbet etmiş kafirler bozmadılar. Hz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını kimler bozdu? Hz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını Hz. Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra, belki bir yüz yıl sonra, belki bir yüz elli, iki yüz yıl sonra ona tabi olup da vahyi Allah'ın indirdiği gibi yaşamaktan bir kültürel kalıntı halinde algılayıp mahiyetini yitirmiş olanlar tarafından bozuldu. Ve onlar vahyin özünden uzaklaşıp babalarından, atalarından ya da sonradan İslami düşüncelerine ya da imani düşüncelerine bulaşmış olan yanlış ve sapık algılamalardan dolayı mahiyeti giderildi. Onlar bozdular. Hz. İsa aleyhisselamın, Hz. Musa'dan sonra gelip de hatta o dinin alimleri olanlar, mabette olanlar Hazreti İsa aleyhisselamı ne diye suçluyordular? Musa'nın dininin düşmanı diyorlardı. Yani Musa'nın şeriatını bozan diyorlardı. Halbuki onlar Hazreti Musa'dan kalmış olan Allah'ın dinini o kadar bozmuşlardı ki Allahu Teala peygamber göndererek yenilemek ve tekrar tecdid etmek ile insanlar nimette bulunmuştu. Burayı kavradık. Hazreti İsa Aleyhisselam'a gelelim. Hz. İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu tevhid dinini kimler bozdu? Hz. İsa Aleyhisselam'ın dinini, Hz. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germek niyetiyle, onu öldürmek niyetiyle tuzak kuran düşmanları da bozmadı. Yani Romalılar da bozmadı ve hatta biz Musa'nın, Bırakmış olduğu dinin savunucularıyız diyen mabetteki alim bozuntuları da bozmadı. Hz. İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu vahyin mahiyetini ona tabi olanlar belirli bir dönem sonunda bozmaya başladılar. Ve Aziz Paulus'u belki duymuşsunuzdur. Aziz Paulus aslında kendisi ne olduğu bilinip hiçbir şekilde Hz. İsa'nın dinine zarar veremezdi. Ama kendisi ben İsa'nın havarilerinden gibiyim, ona canlı gönülden rağm oldum diyen ve ben İsa'ya gönül verdim diyerek kendisini İsa'ya adadığını iddia eden, onun dinine girdiğini söyleyen Paulus tarafından bu düşünceler ortaya atıldı ve Hz. Musa'nın getirmiş olduğu o cap canlı dini sonradan kuruntular haline getirenler de bunu kabul ettiler. Mesela Hz. İsa'nın getirdiği din domuz eti haramdı. İçki haramdı. Ve insanlar Hz. İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu demezdiler. Ama bu ne yaptı? İsa'nın en büyük savunucusu gibi bir pozisyonda bir misyonu üstlenerek katı dedi ki bu İsa kendisi için sizi feda etti. Dolayısıyla domuz eti sizin için helal kılınmıştır. Çünkü o Geldi zaten günahlarınızı kendisini feda ederek sildi dedi. İçkiye gelince işinin kötülüğü zaten biliniyor. İçki içine dedi ki zarar vermeyecek kadar bir şey olmaz. Ya başkasına zarar vermiyorsanız yani içmeseniz iyi olur ama içseniz ne olacak ki dedi. Allah'ın oğlu olma meselesini haşa gündeme getiren oydu ve Hazreti İsa'nın peşinden gidenler Hazreti İsa'yı savunacağız ya da ona tutunacağız ya da onunla hemhal olacağız niyetiyle bu sapıklıklarla bozuldular. Bu tarihte böyle olmuştur. Çünkü düşmanlar zarar verememiştir. tefrika. Yani bu aslında her şeyde böyle. Hani Mehmet Akif'in bir sözü var. Müslüman ümmeti anlatırken der ya, girmedikçe bir topluma tefrika düşman giremez. Topluyu vurdukça Sineler, onu top sindiremez. Yani tefrika girmedikçe bir topluma düşman giremez. Ve bu içten yiyen adeta bir kurttur. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselamın fırka fırka olmak, parçalanmak, grup grup olmak, farklı düşüncelere meyletmiş olmak. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bunun içinde sahabesini özellikle uyararak bu uyarısı bize kadar geldi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne kullanıyordu ifadesinde? Yahudiler 70 fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar 71 fırka. Benim ümmetim 72. Bir rivayette Hristiyanlar Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar ve kesinlikle benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. 73 fırkaya ayrılacak. Aleyhissalatü vesselam uyarıyor Müslümanlar. Çünkü bu Allah'ın ümmeti üzerindeki neyidir? Rahmetidir. Ve Resulullah Aleyhissalatü vesselam uyarıyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Yahudilerin o 71 fırkasından 70 tanesi cehenneme bir tanesi cennete girdi. Hristiyanların 72 fırkasından 71'i cehenneme bir tanesi cennete girdi. Benim ümmetiminde 72'si cehenneme bir tanesi cennete girecek. Bakın bütün bu fırkalar Peygamber Aleykissalatü Vesselam'ın ümmeti içerisinden zuhur edecek fırkalar. Yani benim ümmetime bana düşmanlık eden kafirlerin nesilleri demiyor Peygamber Aleykissalatü Vesselam. Müşriklerin nesilleri düşmanlık edecek demiyor. Efendim Hristiyanlar düşmanlık edenler, Yahudi olup düşmanlık edenler değil. Benim ümmetimden 73 fırka çıkacak. Onların düşmanlığı ve kafiri zaten bilinen bir şeydir. Zaten bilinen bir şey. Ve bunların 70 hepsi cehennemdedir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir tanesi cennettedir. Sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resulü o bir tanesi hangisidir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen farklı rivayetler var. Fakat bu farklı rivayetler mesela bir tanesinde Efendimiz diyor ki مَا اَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ ve ashabi benim ve benim sahabemin şu anda üzerine olduğu yaşantıdır. Yani benim yaşadığımı ve benim sahabemin yaşadığını yaşayanlar işte o kurtulacak tek bir topluluktur. Başka bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı cümle cemaattir diyor. Cemaat. Ebu Davud'da, Tirmizi'de diğer hadis kitaplarına geçer ki sahihtir bunu. Cemaattır. Yani bu farklı rivayetler Ravi'nin Allah en iyisini Ravi'nin karıştırması değildir. Hani Rasulullah benim ve sahabemin üzerinde olduğu derken, hani o cemaat derken acaba Ravi mi karıştırdı? Değil. Çünkü başka bir rivayette sahabeden bir tanesi. Hacdayken insanlara uyarıyor. Bakın diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi siz Yahudilerin yoluna uyacaksınız. Onlara tabi olacaksınız. Bu uyma her türlü uymadır. Yahudi ve Hristiyanlara. Hatta Aleyhisselatü Vesselam onlar bir keler deliğine girse, yani bir kertenkelerin deliğine girse, siz de gireceksiniz. Hatta onlara tabi olacaksınız diye Diyor Peygamber Aleyhisselatü, onlardan bir tanesi annesi ile açıkta zina edecek olsa siz de edeceksiniz. Allah bizleri kurursun. Nesillerimizi, zürriyetimizi kafirlere benzemekten uzak eylesin. Bunu yapacaksınız. Ve sahabe bu hadiste söyledikten sonra uyarısını yapınca oradan bir tanesi diyor ki sen bu cemaat hakkında yani benim ümmetim 73-40'ya ayrılacak işte hepsi ateştedir, bir tanesi cennettedir sözünü. Bu senin diyor, min rakyik, senin kendi görüşün mü diyor sahabeye. Senin kendi görüşün yoksa Resulullah'tan işittiğim O sahabe diyor ki ben Resulullah'tan bunu gayru merra ve la merraten ve la Ben bunu Peygamber Aleyhisselatü ne bir sefer ne iki sefer ne de üç sefer diyor. Daha fazlaca işittim diyor. Bu rivayete baktığımız zaman demek ki Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi uyarıyor. Her seferinde. Dikkat edin fırkalaşmalar çıkacak. tabii ki sahabeden kastı sahabenin bunu insanla iletmiş olması. Fırkalaşma çıkacak. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu biliyor. Çünkü Allah'ın sünneti bu. İnsanları imtihan etmek için bırakır. İnsanlar değerini bilir ya da bilmez. Her nimetin değerini bilir ya da bilmez. Allah'ın imtihanı bu. Hatırlayın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben Rabbimden üç şey istedim diyor değil mi? Üç şey istedim. İkisi verildi, biri verilmedi diyor Peygamberimiz. Bu üç şeyden biri neydi? Verilmeyen hangisiydi? Ümmetimin ihtilaf etmemesini istedim, bu bana verilmedi diyor. Çünkü bu sünnetullah'a ters. Aleyhisselatü Vesselam şefkatinden, ümmetine olan düşkünlüğünden dolayı Talep ediyor ama bu sünnetullah'a ters. Allah insana akıl vermiş, vahiy vermiş ve sen bu vahyi aklınla, peygamberine uyarak uygulayacaksın. Yoksa Allah seni zorla bunda tutacak olsaydı imtihanın zaten şeyi kalmazdı, sebebi kalmazdı. Sen iyiyle kötüye gitme arasında seçme hakkın olmasaydı hayvandan ne farkın kalırdı ki değil mi? Bugün aslan et yer ot yemez. Aslan et yer, ot yemez Ve ot yiyebilme ihtimali yoktur aslanın. Seçme hakkı yoktur. O ya et yiyecektir ya ölecektir. Çünkü Allah öyle yaratmıştır onu. Onun vücudu etle devam edecektir. Seçme hakkı yoktur. Aslan düşünemez. Allah koyunu ot yiyecek şekilde yaratmıştır. Açlıktan ölse de koyun, sen de önüne şöyle pirdura tarafından güzel eti de koysan Koynuna bakmaz ki. Onun derdi ot. Ot görecek o. Çünkü Allah onu öyle yaratmış. Seçme hakkı yok koyunun. Onun için, onlar için cennet ya da cehennem yok. Ama insan için seçme hakkı var. Allah sana vermiş bunu. Bak burada helalinden içecekler var. Burada içki denilen zıkkın var. Bunu içme. Bunu iç. Bunu içersen devam edersin. Bana kul olarak kalırsın. Bunu tabiri caizse içersen Fıtrata terstir bu. Aslanın ot yemesi nasıl tersse, koyunun et yemesi nasıl tersse, bu da senin fıtratına, yaratılışına terstir. İçmeyeceksin bunu. Ama sana seçme hakkı vermiş. İçebilir misin? İçersin istersen. Onun için de sana cehennem var. Onun için de sana ateş var. Seçme hakkın var ve kötüye kullandın. Seni Allah ona kulluk edesin diye yarattı. Sana evleneceksin demiş. Ben seni evlenecek bir e, şekilde yarattım. Peygamberin evlilik benim sünnetimdir demiş. Ama bunu helalden yapacaksın. Haramdan yapmayacaksın. Helalden yaparsan ne ala? Allah'a kul kalırsın. Ecrini alırsın. Allah bereketini verir. Haramdan yaparsan ateş var. Ama seçme hakkın var. Seçme hakkın var. Onun için de sana ateş var. Yiyeceğin de hakeza. Bunu yeme. Bu domuzdur, bunu yeme bunu Her neyse. Demek istediğimiz insana aklıyla seçme hürriyeti verilmiş ve insan Allah'ın verdiği bu vahiy nimetini de ona sahip çıkarak ne yapacaktır? Sahiplenecektir. Ona sırt çeviren, aklını iptal eden, aklını bir tarafa atanlar sapardır. Ama bu akıl o vahyi tartmaz. Ona tabi olur. Onun için Resulullah Aleyhissalatu vesselam da ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Aklı hangi yönde kullanmamız gerektiğini söylüyor. Bugün her bir fırka kendisini ehli sünnete, aşağıdaki de bizi biz ehli sünnet ve cemaatiz diyor. Öbürü de ehli sünnet Cemaat ve cemaatiz diyor ve ehli sünnet ve cemaati öyle bir kavram olarak kullanmışlar ki çıkma mümkün değil artık. Yani iman etmek gibi. Bugünkü insanlarda imandan çıkmak mümkün değil. Ben kâfurum demedikçe çıkarmıyorsun bir türlü imandan. Yani adam Allah'ın anki ayetlerini inkar ediyor, onunla hükmetmiyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a haşa sünnetine hakaret ediyor. Bütün bunlara rağmen ya adam o kadar kavur olmak istiyor. Bizimki hala yok sen Müslümansın diyor. Bırak kavur olmak istiyor adam. Boşun. Anladabildin ya öyle bir şey. Halbuki öyle değil. Bu insanlar bu verildi ve Resulullah ben bunu istedim, verilmedi diyor. Benim ümmetimin ihtilaf etmemesini istedim, bana bu verilmedi. Duam kabul edilmedi. Onun için aleyhissalatü vesselam birçok defalar bunu söylüyor. Birçok defalar sahabesiyle bu uyarısını yapıyor. Fırkalar çıkacak ileride. Nasıl ki Musa'nın peşinden gelenlerde fırkalar çıktıysa, nasıl ki İsa'nın peşinden gelenlerde fırkalar çıktıysa, diğerlerinde de fırkalar çıktıysa benim ümmetimde de çıkacak. Neden benim ümmetimde 73 tane? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam en son ki peygamberdir ve kıyamete kadar gelecek olan bütün iman edenler onun ümmeti olacaktır. En fazla ümmeti olacak olan peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Onun için onun ümmetinde daha çok çıkacak. 70'ten kasıt da çokluktur. Allah en iyisini bilir. ve bu uyarıya baktığımız zaman sahabe döneminde ehli sünnet ve cemaat gibi bir fırka zaten söz konusu. Yani ifadesine gerek dahi yoktur. Çünkü neden? Zaten Resulullah Aleyhissalatu vesselam varken zaten o insanlara hükmeder. O zaten ölçüldür. İhtilaf hiçbir şekilde yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sahabesinde de ihtilaf sadece fıkhi alanda olup farklı görüşlerde olup Tefrikayı yani Müslümanların parçalanmasını gerektirecek kadar değildi. İtikadın ve amelen bunlar yine yoktu. Ondan sonra başlamaya, ondan sonra ortaya çıkmaya başladı. Ve ilk defa Ehli Sünnet ve Cemaat kelimesini kullanan Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh ilk defa bu kelimeyi telaffuz eden Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh'tır. İbni Kesir tefsirinde Allah'ın şu ayetini açıklar. Allah Azze ve Celle'nin yevme tesveddu vucuhun yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh o gün bir takım yüzler kalp kara kesilecek ve bir takım yüzler de bembeyaz kesilecek mahşer günü. Allah korusun. O gün bir takım yüzler var ki yawmet tabiyatu vucuhun ve tasvaddu vucuh. Günahlar kalpleri kararttığı gibi bu dünyada mahşer günde adamın yüzünü kara bu dünyada kalpleri karartan günahlar mahşer günü yüzü karartır. Bu dünyada tövbe ile, istiğfar ile, Allah'a kulluk ile, doğru yolda kalmak ile, Allah'ın emanetine sahip çıkmak ile temiz kalan akıl ve kalpler o gün ak çıkar. Abdullah İbni Abbas an anh bu ayeti tefsir ederken kardeşler, Suresindeki bu ayeti tefsir ederken Abdullah İbni Abbas der ki Yüme tebadd vücuh yüzleri ak çıkacak olanlar ehlü sünne vel cemaat. Sünnet ehli ve cemaat ehlidir. Ve tesveddu vücuh yüzleri kapkara kesilecek olanlar da ehlü'l bid'ati ve dalaledir. Bid'at ehli ve sapıklardır. İlk defa Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh kullanmıştır. Ehl-i sünnet vel cemaat kavramı dile getirildiği zaman kardeşler genelde iki büyük anlam olarak kullanılır. Yani ehl-i sünnet vel cemaat kelimesi iki manada kullanılır. Bu manalardan birincisi ehl-i sünnet vel cemaat denildiği zaman İki büyük fırka olan Ehl-i Sünnet ve Şia vardır bilirsiniz. Şianın zıttı olan Ehl-i Sünnet kastedilir. Ki bunun diğer bir kullanımı nedir? Sünni olmaktır. Sünni. Genel anlamda Ehl-i Sünnet ve Cemaat denildiğinde ki bunlar Şialar bildiğiniz gibi halifeler hususundaki sapık görüşleri vardır. Özellikle Ehl-i Beyt hususundaki Rafiziler, Şi, Rafizilerin aşırı putlaştırıcı ifadeleri söz konusudur ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat genel anlamda böyle kullanıldığında halifeler babında, Ehl-i Beyt babında genel itibariyle Şian'ın zıttı olarak kullanılır. Bu şekilde kullanıldığında Eş'ariler, efendim Mu'tezileler dahi Ehl-i Sünnet kavramı içerisinde değerlendirilirler. Yani eğer ki herhangi bir yerde misal Ehl-i Sünnet'in müntesebi mu'tezil'e görürseniz bilin ki oradaki Ehl-i Sünnet mutlaka hangi anlamda kullanılmıştır? Şii olmayan doğru görüş anlamında. Çünkü gerek müteziyle olsun, gerek efendim diğerleri olsun, gerek hariciler olsun, hangileri olursa olsun onların hepsi halifelerin sıralamasında ittifak halindeler. Bu genel anlamı itibariyledir. Özel anlamı itibari ise itibariyle kardeşler ise <gülüyor> El şimdi kavramı kullanıldığında özel anlamı kullanında bidat fırkalarının dışına hak yol kastedilir. Bu sefer de kastedilenler hangileridir? Mu'tezile olan, harici olan, mürciye olan bu tür sapık fırkalar. Cehmiye gibi, kaderiyye gibi, hak çizgi. Peki bu kavram neyin nesidir kardeşler? Ne zaman kullanılmaya başlanmıştır bu? Bazıları Ehl-i Sünnet kavramının sonradan çıktığını, sonradan türediğini ifade ederler. Ama baştan şunu söylüyoruz, Ehl-i Sünnet ve Cemaat kavramı diğer kavramlar gibi değildir. Evet, muteziler ne zaman başladı dediğiniz zaman mutezilerin başlama sürecini tespit edersiniz. Falanca ile başlamıştır. Cehmiye ne zaman başladı dediğiniz zaman falanca ile başlamıştır. Efendim, haricilik ne zaman başladı denildiği zaman şunla başlamıştır, şu zaman başlamıştır, şöyle genişmiştir. Ya da e, şia ne zaman başlamıştır dediğiniz zaman şu zaman başlamıştır, şu kişiyle başlamıştır, şöyle tarihi süreçti, şöyle devam etmiştir dersiniz ehl sünneti bu şekilde bir zamana nispet edemezsiniz. Çünkü ehli sünnet ve cemaat kavramı için bunu bahis konusu açtığınızda müsemmasını değil ismini kastedersiniz. Çok iyi anlaşılır oldu mu? Müsemmasından kasıt isminden kasıt sadece şunu irdelersiniz. Ehli sünnet kelimesi ne zaman kullanıldı ve bu kelimenin kullanım şekli nasıl gelişti? Çünkü içerik olarak ehli sünnet ve cemaat nedir zaten? Cebrail'in vahye başlamasıyla Allah'ın Resulü'nün onu algılaması, anlaması, hayata geçirmesi, tatbik etmesi ve sahabenin bunu yaşamasıdır. Ehli sünnetin başlangıcı peygamberdir. Yani İbrahim Aleyhisselam ehli sünnet vel cemaat'tir dediğinizde bu doğru bir ifadedir. Diğer peygamberler de hahkeza. Ehli sünnet vel cemaat çünkü ehli sünnet vel cemaat dediğiniz Allah'ın indirdiği vahyi Allah'ın peygamberinin algıladığı ve yaşadığı şekliyle yaşamaktır. Onun için ehli sünnet vel cemaatin içerik itibariyle başlangıç süresi yoktur. Ehl-i sünnet ve cemaati kim oluşturmuştur dediğiniz zaman peygamber diyeceksiniz. Çünkü ehl-i sünnet peygamberle başlar. Diğer fırkalar için böyle bir şey söz konusu olup ehl-i sünnet için böyle bir şey söz konusu olamaz. Peki ehl-i sünnet ve cemaat kavramını önce bir anlamaya çalışalım. İnsanların çoğunu bilmezler. Ya bu ehl-i sünnet ve cemaat dışı derler. Yine ehl-i sünnet ve cemaat bunlar yine susamaya başlarlar. Bu kış vakti de Ehl-i sünnet ve cemaat üç tane kelimeden oluşur. Biri ehil, biri sünnet, biri cemaat. Bu kelimelerin üzerinde biraz duralım. Öyle herkes alıp başını gidip de kelimeler havada uçurmasınlar. Herkes Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet de nasıl Kur'an ve sünnet? Senin başından aşağıya kadar Kur'an ayetleri seni lanetliyor. Sen neren Kur'an? Tipinden, amelinden bakıyorsun. Bütün amellerin neredeyse bidat. Asli olarak sünnetin yani bidatın içerisinde istisna kalıyor o kadar yani. Ya buna rağmen senin neren sünnet? Ama konuşmayı bakın Kur'an sünnet bizim yolumuz. Hadi. Kur'an ve sünnet diyorsun. Kendine başka bir tane örnek alıyorsun. biri Kur'an ve sünnet diyor, kendi liderinin peşine takılmış gidiyor. Biri Kur'an ve sünnet diyor, kendi hocasının peşine takılmış gidiyor. Hadis getirir, ayet getirir, etmiyor. Yani Kur'an ve sünnet, herkes Kur'an ve sünnet. Tevhidle şirk karıştırılmış. Sünnetle bidat karıştırılmış. Sünnete muhalif, muhalif, fiilen muhalif düşenler, sünneti fiilen yaşayıp da diliyle ona davet edenleri sünnet düşmanlığı olarak... Düşman olarak lansev eder hale gelmiş. Dostla düşman karışmış. Müslüman, Müslümana buğz eder, nefret eder, uzak durur, kan kusar. Kafirlerle oturur, kalkar, onlarla hasbihal eder. O ihanet eder, Müslümanlara karşı onlara yardım eder. Her şey, yani kavram kar kaşası, almış başını gidiyor. Bu kavramlar yerli yerine oturmadığı müddetçe... O havada kelimeler uçuştuğu müddetçe, mahiyetine ve niteliğine inilmediği müddetçe ölçünüz olmayacak. Bunları aşıya indirin. Bunlarla düzeneğinizi kurun. Taşı getirmişsiniz, efendim, kerbici getirmişsiniz, kiremiti getirmişsiniz, metreyi getirmişsiniz, harcı malzemesini getirmişsiniz. Hepsi orada duruyor en güzel ev benim ev. Ya hele bir burada bir görelim bakalım. Bunu bir yap. Bir ortaya koy. Ölçüsü bir çıksın bakayım. Ondan sonra at kes en güzel ev benim ev. Öyle kelp başına oturup da en güzel ev benim ev uçuşturma. Bak bende bu var, bu var. Bu değil. Ehl-i sünnet vel cemaat, ehl-i sünnet vel cemaat. Kur'an ve sünnet bunların içeriğine dönmedin müddetçe. Ve ehl-i sünnet vel cemaat bu anlamda Sonradan fırkalar ortaya çıktığı zaman kurtulacakların yolunu gösteren istikamettir. Neden? Çünkü bir de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bununla mütabak düşen başka hadisleri vardır. Ne gibi? Benim ümmetimden hak üzerine zahir olan ve kendilerine muhalefet edenlerin kendisine zarar veremeyeceği bir taife her zaman bulunacak. Onun için alimlerden ileride belki naklederim inşallah. Şu ifade zaten aktarılmıştır. Ehli sünne vel cemaat az da olsa birbirlerinden aynı da olsa hak üzeredirler. Ehli bidat ve dalale bunu artık siz çoğartın. Ehli'l ade ve gelenek değil mi? Ehli ata ve gelenek, ataların ehli ve geleneklerinin bugün çoğu herhalde ehli sünnet vel cemaat değil. Ehli ata ve gelenektir. Dininizi siz nereden öğrendiniz? Şu anda beyninizde taşımış olduğunuz din nereden? Buna babam öyle anlattı, biz de öyle bildik. E, İslam'ı nasıl yaşıyorsun? E, bir camiye gittik, böyle gördük. Allah Allah. Aa, sen işte ehli ata vel gelerek. Ama konuşmaya baktın mı ehli sünnet vel cemaat. O oluyorsa ne ehli sünnet vel cemaat dışı oluyorsun. Yani adamın dinle, imanla alakası yok. Geçen bir tanesi Facebook'ta bir parça bir şey paylaşmış benim küçük videodan. Oradan bir tanesi yazmış ki sen de değerli hocam hadisleri hep kafasına göre çevirip tamam mı işine gelen hadisi kabul ediyor, işine gelmeyen hadisi kabul etmez. Ondan sonra bir de Peygamber'in sünnetini de kabul etmez. Yani kafasına göre hadisleri alıyor bir, bir de Peygamber'in sünnetini falan kabul etmez demiş o bir biyahalaçsa da bir baksak bu hakikati nasıl sünnet e, sevdalısı bu adam. O bana niye bu şekilde diyor? E çünkü ehli ata ve gelenek değil mi? Ehli işitme ve iftira cemaatinden. Konuşma cemaati diyor. Ehli işitme kulaktan dolmaları alır ve iftira. İftira bu da onun cemaatinden. Ulan biz zayıf hadisin olduğu yerde bile konuşmaya elimiz titresin. Ne konuşuyorsunuz ya? Zayıf hadis bile olsa Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan zayıf olarak gelmesine rağmen zayıf bile olsa biz elimizi ağzımıza tutarız, titreriz aleyhine bir görüş ortaya koymaktan. Sen ne konuşuyorsun? Sana binlerce sahih hadis ortaya koyduğumuz hadis. Sen ben babamdan görmedim diye ehli ata takılıyorsun. Kavramlar uçuşuyor ya. Ama Allah mahiyete bakacak. Öyle konuşmayla bir şeyler olsaydı, bakmakla bir şeyler olsaydı demiş, o, o kedi çoktan kasap olurdu. Kedi camdan bakarmış ha bireyki kasabın etlerine ya. İşte bakmakla, konuşmakla bir şey olsaydı kedi çoktan kasap olurdu. Bunu hayatına bir indirge de bir görelim bakalım. Bunu bir yaşa da bir görelim bakalım. Bir kıyaslayalım da bir görelim bakalım. Ehli sünnevel cema kimmiş? ve alimler dediği gibi diğerleri diğer sapık fırkalar sayıları çok ve beraber olsa da yine sapıktırlar. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bu ümmetinin kurtuluşu budur. Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir peygamber gelmeyecektir. O Hatemül Enbiya'dır. Peygamberlerin sonuncusudur. Peki niye peygamberden sonra peygamber gelmeyecek? Ne dersiniz? Yani mesela işte burada gençler var. Bunlardan birine sorsam. Ya da fark etmez. Hristiyan'ın biri bunlara tartışıyor. Ya da Yahudi'nin biri seninle tartışıyor. Dedi ki Muhammed niye son peygamber? Yani onun son peygamber olmuş olmasının bana en büyük göstergesini koy ortaya. Benim fiilen gördüğüm tamam sen diyorsun ki Allah... Allah son peygamber demiş. İman ediyorsun. Hak diğinizden olduğu için. Adam ona inanmıyor ama. Niye sonradan peygamber gelmeyecek diyor. Benim peygamberim de haktı diyor. İsa da haktı. Ondan sonra niye geldi? Değil mi? Musa da haktı. Ondan sonra niye geldi? Buyur kısaca. Onun ahirete kadar yani. Güzel. İsabet ettin. Allah bereket versin. Çünkü biz bunu aklen deriz ki Allah Azze ve Celle peygamberi neden gönderir? İnsanlığı hidayete çıkarsınlar diye gönderir. Yanlışta kalmasınlar diye gönderir. Ve Allah Azze ve Celle takdiriyle Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu şeriatı korumuş olmayı vaat etmemiştir. Ve Musa Aleyhisselam'ın şeriatı korunmamıştır. O yüzden şeytan doğrudan neyi bozdu? Musa Aleyhisselam'ın şeriatını bozdu. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a indirdiği şeriatın korunacağını ne yapmadı? Vaat etmedi. Onun için o peygamberlerin hepsi kendi gönderildikleri dönem ve kendi kavimleri içindi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlerden farkı bütün insanlık için gönderilmesi. Ama Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı son peygamber seçti ve biz deriz ki Allah Azze ve Celle'nin peygamberimizle indirmiş olduğu vahiy korunmuştur. Sabittir. Ve kıyamete kadar da korunmuş kalacaktır. Onun için bir peygambere ihtiyaç yoktur. Bir peygambere ihtiyaç yoktur. İyi dikkat edin ama şu hadisle burayı bağlamamı dikkat edin. Dinleyin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bede'el İslamu gariben وَسَيَّعُودُ Garibe İslam garip başladı ve garip olarak dönecek. Tuba lil-guraba. Gariplere müjdeler olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam garip miydi Mekke'de? Garipti değil mi? Az mı sıkıntılar çekti? <gülüyor> Hazreti Fatıma radiyallahu anh'a annemiz daha küçük yaşında olgunlaşmaya başlamıştı. Daha 4 yaşındayken, 5 yaşındayken Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın Mekke'lerin yaptığı işkenceler, sıkıntılar, onun üstüne gelmeleri, Mekke'deki hayatı ona zehir etmeleri, namaz kılarken üstüne işkembe atmaları, aleyhissalatü vesselam'ın sıkıntısını daha Fatıma annemiz küçük kızken, onun başını okşayarak, gözlerindeki yaşı silerek karşılıyordu. Ve Resulullah, üzülme iyi kızım, öyle bir gün gelecek ki baban ağlamayacak diyordu. Değil mi? Garip çekti, gariplik çekti. Direndi, devam etti ve garip başladı. Peki, Peygamber Efendimiz'in o garipler kimdir ifadesine verdiği cevap neydi benim sünnetim ortadan kaldırıldığı zaman dinim unutul, getirdiğim şeriat unutulduğu zaman şeriat kaybolmuyor bakın diğer peygamberlerde şeriat kayboluyordu benim şeriatın unutulduğu zaman kim unutacak? senin baban unuttu senin deden unuttu benim babam unuttu, dedem unuttu bunlar unuttuğu zaman artık Kur'an'ın sadece yanık sesle böyle okanıp ay adamda ne ses var ya ağlatıyor denilip içeriği ve anlamı okunarak gözyaşının dökülmediği bir zaman geldiğinde Kur'an ancak merasimlerde açılış ve kapanış konuşması olarak dile getirildiği ve merasimlerin süsü olarak gösterildiği bir dönemde hatta ve hatta utanmadan bir düğünde Kur'an'la açılıp davulla oynanıp yani asır suresiyle kapatıldığı bir dönemde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sünnetinin yerini sonradan çıkan bidatların yer alması, unutulması, bidatların Sünnetin yerine geçilmesi, babalardan böyle gördük, hocalarımızdan böyle gördük, dinilerek, denilerek meşru gösterilmiş ve bidat-i hasene adı altında sünneti tamamen iptal etmiş olan uygulamaların sünnetin üzerini örttüğü, sünnetin ortadan kalktığı değil, Sünnetin üzerini örttüğü bir dönemde ne lazım? İnsanlar yollarını bilsinler diye tekrar davet lazım. Davetin önderi kimdir? Peygamberdir. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o garipler kimdir dediğinde benim getirmiş olduğum sünnetin ki buradaki sünnetten kasıt yoludur. Hem itikat hem akide hem amel babında hem de sünnet, normal bildiğiniz ameli anındaki sünnet hepsini kapsar. Benim sünnetimin unutulduğu dönemde insanları tekrar sünnetime çağıran, bakın tekrar yeniden şirkten tevhide çağırın tekrar yeniden bidatten hakikate çağıran ve bunun için de terk edilenlerdir. Burayı kastetmiştim. İslam garip başladı, garip dönecek. Ve Aleyhisselatu vesselam gariplerin başıydı ve Allah'ın dininin üzerinin örtüldüğü artık adetlerin, geleneklerin kol gezdiği bir dönemde tekrar özü itibariyle şirkten tevhide döneceğiz. Tekrar bu sapıklıklardan hakka döneceğiz. Bu tür yanlış bidat hurafe inanışlarından aslı Kur'an'a ve sünnete döneceğiz Çağrısını yapanlar bugün garip kalırlar. Dışlanırsınız. Ben çok iyiydim hocam diyor. Herkes beni severdi. Beni sevmeyen yoktu. Mahallede gittiğim zaman her herkes halimi, hatırımı sorardı. Davet ederdi, yedirirdi, içirirdi, işlerini görürdüm. Hepsi beni çok severdi. Ama vallahi ben ne zaman onları tevhide çağırdım. Ben onları babalarınızdan bulduğunuz bu sapık dini bırakın. Bakın tekrar Kur'an'a dönün, sünnete dönün. Bu bidat uygulamalardan ters dönün dedim. Mahallemde yalnız kaldı. Bak şu anda, hocam demedi hatta da. E, kardeş dedi. Şu anda hatta derdimi dökecek üç beş tane Müslüman var. Onların Allah'tan ki seni buldum dedi. Tanımıyordum. Geldi bir gün yanıma bir yerde. Oturdu. Çayın var mı dedi dedi çok ne var dedim demledim otur ben konuşacağım vaktim var mı Anlattı, kardeş dedim anlattı anlattı anlattı bir saat başına gelenleri anlattı ama çok benziyordu Aleyhisselatü Vesselam'ın eminlik vasfından sonra efendim ortalığı bozan fesatçı vasfına dönüşüne çok benziyordu bir saat bir buçuk saat konuştu genç bir delikanlıydı ben o zaman 16, ben 17-18 yaşındaydım 18-19 o da belki aynı yaşları kadar yani benden bir iki yaş belki büyüktü. Bir saat, bir buçuk saat konuştu. Ondan sonra aynen bunlar başıma geldi dedi. O arada çay da içti tabii. Sonra oh elhamdülillah rahatladım dedi. Kahtik gitti. Bir daha da görmedim. şimdi bilmiyorum oraları. Yani ben <gülüyor> daha da hiç görmedim onu. Oraya denk gelmiş. işte bir arkadaş vardı. Onu bir yerde görmüş. Geçerken uğramış. Daha da rastlamadım. Halbuki bizim burada da hani muvahitleri tanırsın. Kaç kişiydiler yani o zamanlar. Ama demek istediğim garip düştüm diyordu. Garip düştü dışlanıyorsunuz. Sizi parmakla gösteriyorlar. Sizin çağırdıklarınızı beynini yıkamış olarak gösteriyorlar. Halbuki kendilerinin ehli sünnetle, vel cemaatle, hakikatle hiçbir alakaları kalmamış. Sadece kültür olarak babalarından aldıkları bir dini yaşıyorlar. Namazsız bir dini yaşıyorlar. Dolayısıyla ve Vesselam'ın uyarısı burada. Ve Allah'ın kitabı Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünneti sahih olanı korunmuşlukla beraber tekrar doğru yolu bulacaklar için nedir? Tekrar vahiy dipdiri durmaktadır. Ama artık o abdestsiz okunmayan sakın bak dokunursan seni çarpacak olan onun içinde bir türlü okuyamadığın yanında durursa belki kafam düşer oradan bir ayet görürsün o yüzden onun yeri en üsttedir diye yukarıya atılan bu Kur'an anlayışından sıyrılıp da sürekli yanımızda taşıyacağımız kendisini okuya okuya anlamını düşüne düşüne orada Allah için günahkarlar için anlatılmış olan yanık yanık okuyanların sesine ağlamak amma ezalike hayrun bu müthaha hayırlı cenneti anlatıp anlatıp anlatıp em şecaratu'z zekum yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı tel muhli yagli bütün içerisinde ateşin gibi içinizde kaynayacak ve içizi paramparça edecek bir zakkum ağacı ki o Şeytanın tomurcukları şeytanın başı gibidir. Cehennem ateşi onu yakmaz ateşin içerisinden çıkar. Hem de onu nasıl içeceksiniz biliyor musunuz? Susamış develer gibi içeceksiniz ayetinde. Düşündüğünde ağla biraz da. Değil mi? Gülme. Düşündüğünde biraz ağla. Günahlarını hatırladığında biraz ağla. Böyle bir Kur'an anlayışına geç. Ya da Allah'ı hakkıyla sevemiyorum diye ağla. Allah için çıkamıyorum diye ağla. Göz yaşıyla. 15-16 yaşında ey Allah'ın Resulü ben cihada çıkamıyorum. Beni niye bırakmıyorsun? Ben de savaşa geleyim. Ben de Uhud'a geleyim. Ben de Uhud'a geleyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam baktı. Kılıcı tutamaz bu. Yani kılıcı tutamaz. Yok sana müsaade etmiyorum dedi. İyi de Allah'ın Resulü sen falanca genç çık demişsin. Ben vallahi onu yıktıyorum. yıkıyorum. Aleyhissalatü vesselam delille geldi o. Ya hadi bir güreşim bakayım dedi. Güreşle hakikaten yıktık. Ya sen de gel o zaman. Dedi ve cihada çıkma sevdasıyla kavrulan gençler. Bugün günaha gitmek için kavruluyorsunuz değil mi? Haramlara koşmak için kavruluyorsunuz. Bir an önce babam uyursa da, arkadaşım beni alsa da gitsek diye kavruluyorsunuz. Değil mi? Ne zaman? Ne için ağlayacağız? Ne için koşturacağız? Bu gençlikler, bu insanlar artık Allah'a kulu olamıyorum diye, yani ibadet ettikten sonra ibadetim acaba kabul oldu mu ki diye korkmak, bunun için Allah'a yakınlaşma endişesiyle. Değil mi? Ne zaman onlara dönülür? Bu Kur'an anlayışından bu Kur'an anlayışına. Ya bidat-ı hasene de olsa işte güzeldir. Allah adına çıkmamış mı diye Aleyhisselatu vesselamın bizi üzerinde bıraktığı sünneti terk edip de babalarımızdan gelmiş olan o bidat algılamalarından kurtulup tekrar Resulullah aleyhissalatü vesselamın ve sahabesinin yaşamış olduğu o dini uygulayınca o zaman kurtuluş başlayacak. Tabi kaleplik de o zaman başlayacak ama işte o zaman da İslamlaşma, tekrar İslamlaşma başlayacak. İhtiyaç var çünkü aleyhisselatu vesselam Allah benim ümmetimin içerisinde her yüz senede ne yapar diyor? Bu dini yenileyecek bir mücdet gönderir. Demek ki bir algılamanın bir e, topluma sirayet etmiş olan bir yapılanmanın üçüncü ve dördüncü nesilden sonra üzerini ne yosun bağlama süreci var demektir. Onu anlamaz mıyız bu hadisten? Öyledir de zaten. İlk nesiller kıymet bilirler, ikinciler kıymet bilirler, üçüncüler hazırcıdırlar. Onlar kıymet bilmemeye başlar, dördüncüden sonra artık tamamen kültürleşmeye başlar. Ya, o yüzden şey kitabının Celalettin Vatandaşı'nın Vahiden Kültüre ismi kitabının ismi gerçekten çok güzel seçilmiştir. O ismin, ismini seçmiş olmasını hakikaten çok isabetli görüyorum. Vahiden Kültüre süreci, yani vahiy İslamından kültür İslamının yaşanmış olma süreci diye tekrar canlı bir vahye dönmüş. Bunun adı işte ehli Sünnet olarak, Hak Cemaat olarak kalmaktır. Peki bu ehli Sünnet ve Cemaat dediğimiz kelimelerin içeriği nedir? Dediğimizde ehil kelimesi bir şeyin ehli, bir şeye has olan, bir şeyin taraftarı olan anlamlarında kullanılır. Mesela ehlül beyt dediğimiz zaman nedir? O evin içerisinde iskan edenlerdir. Ya da ehlül racul dediğimiz zaman, o adamın ehli dediğimiz zaman ona en yakın ve ona has olanlar. İşte hanımıdır, çoluğu, çocuğudur. Onlar onun ehlidir. Ya da daha geniş anlamda misal <gülüyor> Ehlül Medine Medine ehli dersiniz. Ehlül Mekke Mekke Ehlidirsiniz. Ya da Ehlül İslam İslam ehli. Yani İslam'a kendisini nispet etmiş olanlar şeklinde ehil o şeyi hak etmiş olandır anlamındadır. Sünnet kelimesine gelince kardeşler bu kavramı iyi anlamak gerekiyor. Önce bu kelimenin şeyi nedir? Ee, anlamı nedir dediğimizde önce kelime anlamına bir bakarız. Kelime olarak sünne, sen neden gelir? Sen ne, ye sünnu, sünnete. Bir şeye devam ede gelmek demektir. Devam ede gelmek. Devamlı yapmak. Alışkanlık haline getirmek. Ya da takip edilen bir yol çıkarmak. Mesela hadiste ne diyordu Aleyhissalatu Vesselam? ''Men senne fil İslami sünneten haseneten'' ''Her kim İslam'da güzel bir sünnet başlatırsa, bunun ecri onadır.'' diyordu. Hadis devam ediyordu. Ve hadisin devamında ne diyor Aleyhissalatu Vesselam? ''Ve men senne fil İslami sünneten seyyi eten'' ''Her kim İslam'da kötü bir sünnet başlatırsa'' Demek ki buradaki sünnet kelimesinden kasıt, ıstılah sünnet değil neymiş? kelime anlamı ile sünnetmiş. Çünkü ıslah anlamındaki sünnet aleyhissalatu vesselam'ın emredidir ve bunun kötüsü zaten olmaz. Demek ki kelime anlamı. O yüzden bunu delil getirenler için biz zaten onun kelime anlamıyla kullandığını ifade ederiz. Kendi bidatlerini delil getirenler için bu daha baştan çürür. Sünne kelimesi kardeşler kelime anlamı itibariyle dediğimiz gibi nedir? Bir şeye devam ede gelmek demektir. Peki şeriattaki anlamına gelince. Şeriattaki sünnet kelimesinin anlamları farklı farklıdır kardeşler. Farklı farklı kullanılmıştır. Mesela genel anlamda İslam şeriatı içerisinde sünnet dediğiniz zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti hayatı, gidişatı ve yaptığı ameller genel olarak bu kastedir. Aleyhisselatü Vesselam sireti kastedir. Muhaddisler yanında ise muhaddislere göre sünnet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü fiili yani ameli ve takriridir. Takririnden kastımız neydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylememiş, yapmamış ama yanında bir sahabe yapınca onu da ne yapmış? Hoş görmüş, onaylamış, sessiz kalmış. O da sünnettir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam görüp de itiraz etmemişse onaylamış demektir. Fıkıhçıların yanında sünnet nedir? Fıkıhçıların yanında sünnet vacip olmayan şeydir. Yani Farz olmayan şey sünnettir. Fakihlerin tabirindeki sünnetten kasıt da budur. Bu sünnet kavramının nerede nasıl kullanıldığını eğer fark edip bilmezseniz kafanız karışır. Ya bir bakıyorsun sünnete uymayan sapık diyor. Öbür e tarafta bir bakıyorsun e hani sünnete uymayan günaha bile girmiyordu. Değil mi? Ya da takip edilecek sünnet, takip edilmeyecek sünnet. Şimdi adam diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Peygamber aleyhissalatu vesselam yanında işte çakı taşırdı. Yani o kadar taşıdığı şey aktarmıştı. Herhalde mübarek bayağı ağır olurdu. Yani çakmak taşıttılar, çakıl taşıttılar, tarah taşıttılar, misvak zaten var. Efendim taşıt, taşıt, taşıt. Bu sünnet yani sürekli taşınan sünnet değil. Burada yanında çakı taşımaktan kasıt. Sünnettir derken nedir? Çakı insanın yanına alabilir. Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı da olmuştur. Bu kastedilir. Yani bunda bir sakınca yoktur anlamıdır. Buradaki genel itibariyle yani namazdan önceki sünnetler gibi sürekli devam edilecek bir sünnet değil, meşrudur. Mesela size desem ki arkadaşlar devreye bilmek sakıncalıdır. Ne dersiniz? Ya olur mu devreye bilmek sünnettir diyeceksin değil mi? Devreye bilmek sünnettir. E ne yapacağız şimdi bir mi getireceğiz sünneti işlemek için. Yani aşağı bir derap uyalım, Herkes girmeden önce bir Devire binsin, insin, işte bir sünnet işlemiş olsun, ecir olsun. Bu değil tabii ki. Yani buradaki devire binmek sünnet den kasın. Ali İsrat olsan binmişti. Bunda bir sakınca yoktur. Bunu nasıl edersin? Yoksa namazlardan sonunaki gibi ya da ehli sünnet ve cemaatteki şimdi devire binmeye sen ehli sünnet olmadın, dışındaki ehli sünnetin dışındasın diyemezsin. O yüzden kavramlarla istikale edenler. İlim talebeleri özellikle bu farkları ayırıştırmak ve bunları kavramak zorundadırlar. Ta ki tabiri caizse sapla samanı hepsini ayırmış olabilsin, işin içerisinden çıkabilsin. Fakihlerin yanında sünnet vacib olmayan şeydir. Yani farzı olmayan şeydir. Yaptığın zaman sebep aldığın, yapmadığın zaman da günaha düşmediğin şeydir. Yine sünnet bidat olmayan şey anlamında kullanılmıştır. Mesela Hafız İbn Hazm radıyallahu aleyh rahmet rahmetizle olsun diyor ki ve ehlü sünne ellezine nezkuruhum ehlü'l hak ve men addahum fe Bizim kendilerimize zikretmiş olduklarımız hak ehli olan ehl sünnedir. Onun dışındakiler ehl-i bidattir. Buradaki sünnet kavramı ise tamamen dinin kendisini kapsar. Bakın kardeşlerim. Dolayısıyla ehli sünnet ve cemaat kelimesini biz kullandığımızda buradaki sünneti biz hangi anlamda kullanıyoruz? Mesela bazı şeyler öneme binaen aslın ismini alırlar. Sadece değerini ifade etmek için. Mesela bir ayette Allah-u Teala namazı ne olarak ifade etmişti kardeşler? İman demiş değil mi? Halbuki namaz iman değil, namaz imanın bir cüz'i parça, cüz'iyatındandı, parçalarından biriydi. Allah -u Teala Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değil demiş ve namaza Allah Teala iman adını vermiş. Niye? Çünkü namaz iman gibidir. Namazın olmayan imanı Allah korusun tehlikeye Onun önemine binaen ya da Resulullah Aleyhisselatü vesselam ne diyor mesela? El haccu Arafat. Hacc nedir? Hacc Arafattır diyor peygamber Efendimiz. Halbuki Arafat haccı neyidir? Cüz'iyatından bir parçadır. Arafat'ta çıkan haccı yapmış olur mu? Olmaz. Daha Diğer harar şeyleri var, farzları var. Arafat'ta durmak haccın farzlarından bir tanesidir. Üç tane farzı vardır. Onlardan bir tanesi Arafat'ta durmaktır. Ama Aleyhisselatü Vesselam hac Arafat'tır diyor. Kastettiği ney? Arafatın önemidir. Arafatın önemidir. Dolayısıyla ehli sünnet kelimesi öyle geniş bir anlamda kullanılmıştır ki kardeşler bakın ehli sünneti vel cemaat denildiği zaman buradaki sünnet kelimesinden kazıt Allahu Teala'nın indirmiş olduğu vahyi hem itikaden hem amelen. Resulullah'ın algıladığı gibi algılamaktır. Yani Allah'ın kitabında bahsetmiş olduğu tevhidi ancak Resulü gibi algılayan ehl-i Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'daki bahsetmiş olduğu kafirlere dostluk ve dost edinme şekillerini ancak Resulullah'ın algıladığı gibi algılayıp yaşayan ehli sünnettendir. Allahu Teala'nın Kur'an'da bahsetmiş olduğu namazı ancak Resulü gibi algılayan ve tatbik eden ehli sünnettendir. Yani o hususlarda. Yani ehli sünnet denildiği zaman sadece efendim sakal, namaz kılmak, işte haccin furuatı zekatın nasıl olacağı gibi fıkhi alan değildir bu. Bu itikatla başlar, akideyle başlar, amele kadar dinin hepsini aleyhissalatü vesselamın aldığı gibi. Çünkü Resulullah ne dedi? Benden sonra fırkalaşmalar çıkacak. Peygamber ve vesselam bu fırkalaşmaya herhangi bir metot koydu mu? Yani şu hususlarda fırkalaşma çıkacak. Dedi mi? Demedi. İşte fıkhi ya da Ameli yönden fırkalaşmalar olacak demedi. Ya da itikadi akidevi olarak inancı sarsacak fırkalaşmalar çıkacak demedi. Aleyhisselam duasından bunu ne yaptı? Genel anlamında fırkalaşma olacak dedi. Demek ki bu fırkalaşma hangi alanda olacak? Her alanda olacak. İtikatta da olacak. Allah'ın ilah olarak algılanmasında, Rab olarak algılanmasında, tevhidinde de olacak. Efendim iman edilen şeylerde de olacak amellerde de olacak. Anlatabildim mi? Fıkhi olan hususlarda da olacak, namazın teferruatında da olacak. İşte bütün bunlarda doğru olan ne Allah'ın Resulü? Ma <gülüyor> ene Benim yolum üzerine olan. Yani benim bunları algıladığım gibi algılayan. Tabi Allah Resulü aleyhi salatu ve uygulamaları ve amellerinde Allah Azze ve Celle, nahiin sures 44. ayetinde ne diyordu kardeşler? bu enzeln ile, zikra biz sana neyi indirdik? Zikri indirdik, vahyi indirdik. Ne diye? İtübe yine linas. Sen onu insanlara beyan edesin diye. Sen onu insanlara beyan edesin diye. Neyi? Manuzi ile ilayhim. Onlara neyi indirdiğimizi onlara beyan edesin diye sana da zikri indirdik. Böyle Allahum yatafekkarun olak ki düşünürler, tefekkür ederler. Ayetteki şu ifade nedir? Biz sana zikri indirdik ey peygamber niye? İnsanlar kendilerine neyi indirilmiş? Bunu litübel yine onlara beyan edesin. Diye. Dolayısıyla sünnetin Kur'an'ı beyan etmek gibi bir vasfı var. Beyan asıl ifade her zaman nedir? Fazla gelir. Değil mi? Şimdi şöyle diyelim. Oradan iki satırlık bir cümle söylüyorsun. Ben şimdi diyorum ki kardeş bize kardeşliği paylaşmayı hediyeleşmeyi bir anlat da görelim. Bir satırlı cümle. Hadi buyur. <gülüyor> Demir, hadi buyur. Kaç satırla bunu açıklarsın? Beyan edeceksin. Diyorsun ki ben bunları anlamıyorum. Bundan ne olur bilmek istiyorum. Kardeşlik nedir? Paylaşmak nedir? Hediyeleşmek nedir? Beyan her zaman Aslında nedir? Fazladır. Biz öyle cahiller gördük ki Adam diyor ki, niye Kur'an diyor, işte altı bin küsur ayette hadis altı yüz bin, yedi yüz bin tane? Ulan beyandır, beyan. Beyan her zaman asıldan fazladır. Açıklamaktır, Kur'an'ın özünü anlatır. Allah-u Teala namaz kılın der, Kur'an'da nasıl namaz kılacağınızı bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Ya Allah Resulü vesselam sana namazını kendi gösterecek, anlatacak sureleri yerini, duaların yerini. Ayette ve akimus salahdir Allah azze ve celle namazı kılın der. Allah'ın Resulü ben kıldığım gibi kılın der. Açıklaması fazla gel. Ha birilerinin kalkıp da efendim biz kitapta açıklamadığımız hiç bu kitabı her şeyi için bir beyan olarak indirdik ifadesini kullanırlar ve dolayısıyla sünnete gerek yoktur der adamlar sünnete gerek yok çünkü Kur'an ne yapmış Kur'an hepsini açıklamış o ayeti getirirler e bu da ayet bu da ayet sen insanlara beyan edesin diye biz bu vahyi indirdik bu da ayet olduğuna göre iki ayet birbiriyle zıt olur mu Olmaz. iki ayet birbiriyle zıt olmaz. Dolayısıyla bu ayetle o ayeti bir araya getirdiğin zaman biz beyanı bu Kur'an'da her şeyi beyan ettik dediğine ve peygamber de Kur'an'ı beyan eden olduğuna göre demek ki peygamberin ameli de bu beyanın içindedir. İşte bu da zikirdir ve korunmuş olan da bu ikisidir. Şimdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Hanımı Hazreti Ayşe Annemize gelmiştir. Bitireceğim inşallah. Hazreti Ayşe Annemize demişler ki bunu çok duyarsınız. Neymiş Alihi Ssallatu Vesselamın ahlakı zaten Hazreti Ayşe dediği gibi Kurandır. Değil mi Kuran? Hazreti Ayşe radıyallahu anha Annemize geldiler. Diledi Allah Ey Ayşe Ey Annemiz aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsettik. Hazreti Ayşe annemiz, siz Kur'an okuyor musunuz dedi. Okumuyor musunuz? Okuyoruz. İşte onun ahlak Kur'an'dır. Şimdi Hazreti Aisha bunu söylerken siz Sünnetini müntettini karıştırmayın. Gidin Kur'an okuyun. Zaten ahlaki Kur'an'dadır. Bunu mu kastetti? Bek kitapsızlar ya. Hazreti Ayşe bunu mu kastetti? Hazreti Aişe orada Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'la mutabık olduğunu ve bu vurguyla insanların Kur'an okumalarını gerektiğini vurgulamak istedi. Yoksa bırakın Peygamber'in hayatını niye soruyorsunuz ya? Bana sormayın nasıl oturmuş, nasıl kalkmış. Bırakın sünnetlerinden nedir? Siz gidin kitabı okuyun. Bunu mu kastetti? Siz bugünküler bu anlamı çıkarıyorlar değil mi? Diyorlar ki bak Hz. Aişe bile demiş onun ahlakı Kur'an'dır. Dolayısıyla sünnete gerek yok. Yani Hz. Ayşe bunu mu kastetti? etti? Hz. Peygamber'in sünnetini ortaya getirdiği bin tane, iki bin tane rivayeti ne yapacağım? Hz. Ayşe Kur'an'da bulamayıp da sünnetten söylemiş. Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptı demiş. Ondan hüküm çıkartmış. Bunları niye görmüyor? Değil mi? Allah'ın Resulü kendisine indirmiş olan vahidir, Onu açıklamıştır. Allah'ın Resulü şunu gizlemiş olamaz. Ayete terstir diye. Bunları niye görmüyorsun? Ya da Hz. Ömer'in sözünü getirirler. Ne gibi? Resulullah Aleyhissalatü Vesselam vefatından önce kardeşler rahatsızlanmış, baş ağrısı kendisini almış ve Aleyhissalatü Vesselam başından aşağı soğuk su döken olmuştu. Ve o durumda sahabe onun üzerine titriyordu. Onunla meşgul olmak istiyorlardı. O ara Resulullah Aleyhissalatü Vesselam kalktı, kendisine geldi, baygınlığı hafifte geçti. Bir iki kağıt getirin de size bir iki nasihat yazayım dedi. O ara oradan bir tanesi çıktı. Aleyhissalatu vesselam yazdı ki kardeş diyor bir iki nasihat edecekmiş dedi. Hz. Ömer radıyallahu anh onunla onların meşgul olduğunu görünce kızdı, sinirlendi. Bırakın Allah Allah'ın Resulü bize kitabını bıraktı dedi. Resullah'la ilgilen. Yani onun üzerine düşün. Onunla meşgul olun. Aleyhisselatü düş düşkünlüğünden bunu söyledi. Çünkü Hz. Ömer'in bildiği şu Aleyhisselatü Vesselam bir iki nasihat türü bir şeyler yazdıracak Yoksa vahiden değil vahiye ek olarak daha önceki yaptığı nasihatlerden bir iki nasihat edecekti. Bunlar zaten var olan şey çünkü dinli olmuştu. E zaten tamamlanmıştı. Işte. Şimdi adam Hz. Ömer'in bu sözünü alıyor. Bakın. İşte Allah'ın Rasulü bize Allah'ın kitabını bıraktı. Adam Hz. Ömer'in bu sözünü alıyor. Bak, Hazreti Ömer de Allah'ın kitabı bize yeter diyor. Yani Hazreti Ömer de sünnete gerek yok demek istiyor. Hazreti Ömer bu adamı yakalasın. Vallahi ve billahi eşek sudan ciddi gelinceye kadar sopaladı. Sen ne konuşuyorsun? ya? Hazreti Ömer, Peygamber aleyhi ve vesselam yolda giderken oğlu Abdullah Taze bir devenin, bir şey, taze bir bineğin üzerine binmiş. O binek de tayy, durmak bilmiyor. O binek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın atını geçiyor. diye Hazreti Ömer ters ters baka baka, saya saya oğlunu parçalayacak. Ya nasıl Resulullah Bineğin'in önüne geçiyoruz? Geç bu tarafa diye sinirinden bağıramıyor da Aleyhisselatü Vesselam var. Aleyhisselatü Vesselam bunu fark ediyor. Dedi ki, ey Ömer bunu bana satar mısın bu bineği? Sen olsun ey Allah'ın Resulü? Yok parasıyla dedi. Tamam tam Tamam fiyata satarım. Tamam ben bunu seninle satın aldım dedi. Ondan sonra Abdullah rahat ol dedi. Karışma buna dedi. <gülüyor> Karışma buna. Ciddi ciddi yiyecek oğlunu ama. Parçalayacak onu. Nasıl peygamberin devesinin önüne geçiyorsun? Tut şu eşeğini, bineğini, atını neyse. Hz. Ömer'de sünneti sevmek bir şey olsaydı. Hz. Ömer'in bizzat kendi oğlu... Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu yerde oturmayı bile hatıratını canlandıracak kadar ona sevdalı olmazdı. Sen kalkıp Hazreti bu sözüyle nasıl kendi sapık düşüncene bir çıkış kapısı yapıyordun. Bu demokoji denilen şey ta kendisi. Dolayısıyla ehli Sünnet denildiği zaman Peygamber Aleyhisselatü selamın vahyi algılaması ve hayatına indirgemesi ve örnek olması bu kastedilir. Bütün anlayışı, itikad da bunun içerisinde hepsi de girecek. bunların örneklerini inşallah işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde Allah nasip ederse cemaat kelimesi ve cemaat kelimesinin kullanılmasıyla bağlantılı bu tarihi süreci de inşallah işlemeye devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Ve afir-i dağlanan en elhamdülillahi rabbil alemin.